Türkiye'de olduğu gibi değil de okul olarak almak için olsa soru ve falan da sıkıntı olarak tercih bir bana görmüştüm başlangıçta adam toprakta zorlanmıyor yani zaten determinasyon sağlansa fena olmaz mı? yani bunu şey. ee, emrah bey e, müthiş e, akışı çok iyi e, közeki, o müthiş bu kadar da e, yani müthişe temizleyici sonuçlu beğendim. Şöyle bir şeyler uyandırılıyor. Onları bir değil delildiğin için belki bir patik e, Ben de e, Hüseyin'le yani, ...daha belirleriye gelebiliriz. Bir düşünüyorum. Ee, o bakımdan çok, <gülüyor> e, çok heyecan söyleyecekti bu konuşmamızı. Belki ee, de o ilk dile yazılı olmak... E, ...kesinliklerinde... ...dert yandığım şey. <gülüyor> Son olarak bir de şunu söyleyeyim. E, İzmir verirseniz. Belki bunun... ihanetleri yani, tırtla tamam ettik... ...iştiga edememinden duymak... bilmiyorum ama... E, dün hani çağdaş nörobilginde bayağı bayağı bir şeyler oluyor. E, yani bu felsefe e, camiası. Sörbe bir yanında nörobilgim camiasına kabaca demiş durumda diyebiliriz. E, yalnız e, orada e, şöyle bir şey söyleyeyim içeriden bir bence hat oluyor nörobilgim camiasına daha söyleyeyim. Yani e, ben problemi, işte bilinç problemine işte, işte, işte noizleyi falan e, sırları işte hakikati farkından e, vaat eden onu ilgilenmeden de çok öyle iddialı nörobilgiler nörolatlar var ben bugün Başka demek çok ziyade Maalesef. Ee, ya yani sorun da işin var mı tamam? Evet tamam şey tamam Yani bu bu çok e, erken bir ilk dağılma çok uzun konuşmadık. E, şey Kölemişler. Yani sadece şey söyledik. Yani nerede sahiz oldu, sahiz var, sorun Bu kadar nedensel incelemelere dayalı ve belirli bir varlık algısı üzerinde çalışan yani bir insanı bu şekilde kendi içine kapalı işlerlik gösteren, ve işlevler gösteren, belli etkilere belli cevaplar veren bir yapı olarak zahir etme gibi bir durum var ama yani söz gibi ruhsel işte Ruhsel Cipriyolcu'nun mottosu olan o, zihin bilinç bir şeyin bilincidir. Durumunu Üzerinden ee, formüle edebileceğiniz bir düşünsel aşamaya geçmek için neden seyrekten vazgeçmeniz gerektiğini biliyorum. Çünkü orada bir anlam araçları söz konusu. Ama bu iki adamın dans daha seyredesinler istemince tabii ki görmüyoruz zaten nasıl ve de fenomenolojinin belli bir cihazı, en azından bildiğim kadarıyla Amerika'da bu gazetelik hususu diye bir çevrenin kognitif sayısına da çok yakından temas sahibi olduğunu, artık işinin televizyon çalışmaları falan filan yüzlerinin dönük olduğu olduğunu biliyorum. Orada zannedersem şöyle bir şey giriyor, yani tahminle konuşuyarak söylüyorum bunu, e, fenomenolojinin ürettiği anlamları bir şekilde kognitif sayısının çalışma alanına sızdırma, yani oradaki anlayışı genişletebilme, orada belki de nedense bir dayı sorumlularını bir getiremiyor ama öyle olursa science olması patlamıyor <gülüyor> demelen. En fazla bu kadar bir şey <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet, Arkada değil mi? Ee, Serdar, Tekin. Çok teşekkür ediyorum YouTube konuşmacılara. Ben bir soru soracağım. Ebrah Münağ'a soru soracağım. Ee, kısaca, Doğru anlamda batıysam eğer düzeltin yine, e, varsayım açısından insan bir şey değil, not değil. Ama bir taraftan içine düştüğümüz dil veya fırlatıldığımız dil, taşıdığımız zihniyet yapısı her zaman bir şeye yönelik. Bilinç bir şeyin bilinci, dil bir şey hakkında konuşmanın dili. Dolayısıyla kendimiz üstüne düşünmek, daha zahir üstüne düşünmek için aslında yeni bir dil ihtiyacı. Buna da bir isim öğrendiniz, varmusal semantik diye. Çok kabaca böyle özetleyebilir miyim? Evet, tamam. Çünkü bir bu mümkün mü? I, birinci sorum bu. I, neden bunu soruyorum? Çünkü eğer içine düştiğim dik buysa, I, bunun dışına çıkmaz mümkün mü? İki, eğer bu yeni bir transandansal yaşam değil mi? Ve üç, eğer başarılı edilirse kendimizi bulacağımız yer yeniden bir kartezyen olmayacak mı? Yani, çok uzaklı Yani şöyle, şimdi şöyle söyleyeyim, elde bir dil var, bu dil bir şekilde dünyayı bütünlüklü olarak kastediyor ve fakat benim dünyayı deneyimleme biçimim her zaman için kısmiyum. Dolayısıyla dilin e, deneyimlediğini söylüyor olduğu dünyayla benim deneyimlediğim dünya arasında sürekli olarak bir fark kalıyor. Şimdi sıkıntı fenomeninin burada şöyle bir işlevi var. Ee, varlık ve zamanda e, bu durumu yani e, aslında kısmi olarak içinde bulunduğumuz dünyaya tammış gibi cevap veriyor oluşumuzu bir düşüş fenomeni olarak adlandırıyor. Düşüş fenomeni olarak adlandırmasının nedeni bu bir şekilde kendi özvarlığınızın yarattığı endişeden kaçma durumu aslında. Yani ben bir şey değilim, bir doğam yok ve e, bir doğam olmaması kapalı bir yer teşkil etmiyor olmama kendime sahip olamayacağım anlamına da geliyor. Yani biraz psikolojik mecde vermek olarak söylüyorum ama ve bunun yarattığı varoluşlar bir endişe, endişe durumu söz konusu. Şimdi dil bazen dünyayı kastediyor ama dünya bunu almıyor. İşte sıkıntıyı sıkıntı deneyiminin kendisini insana ilişkin öz hakikati ve de insan dünya konumundan şimdi kendi üzerinden tartışabileceğimiz o varlık sorusunu gündeme getirmesi bakımından önem zaten. Yani nesneleştirme yapıyor olmanın bir şekilde dünyaya ilişkin bazı hakikatleri keşfedemeyeceğimizi yani keşfetmemizi sağlayamayacağı yönünde biz. Sezgiyle karşı karşıyayız. Tabii felsefe tarihi şöyle bir noktasında olduğumuzu, yani şöyle bir geleneğin içinde olduğumuzu hatırlamak da fayda var. Yani kimin felsefoları da şunu söyleyeceklerdir: İnsan dili kadar düşünür, dili kadar kasteder, dili kadar yaşar falan. Burada bu hiçlik deneyimi, angst ya da bu edimselliği kale almayıp da işte kale alım temelleri. Ee, bu karşı taraftaki nesne konumunda olan şey edimsellik değil de olanaklılık olan bu sıkıntı deneyimlerinin kendileri birer bilissel deneyim değil. Dolayısıyla sezgiyle bağlantılı. Dolayısıyla dil dışı deneyimler gibi de düşünülmeye aslında bence açık deneyimler. Dolayısıyla Heidegger'e geldiğimiz zaman yani şöyle bir tavır almakla mükelleh miyiz acaba diye düşünüyorum. Ben bu tartışmaya açılabilecek bir soru ama dil dışında da belli bir bilisselik düzeyi Iı, sunabilen bir sezgi deneyimi diye bir şey vardır falan gibi bir noktaya geliyoruz bu noktada. Yani konumuz öyle bir konum olmuş oluyor bu noktada. Yanıtlayabiliyor muyum? Ben hiç bir soru Ben de, yani bir soru, Gülent Hoca esasında o bağlantıyı yapmak için bir soru değil ama yani merak ediyorum, bunu tamamlamasını rica edecek. Ortadan kalktığında sıkıntı da kalkacaktı. Şimdi mesela böyle dönmeye e, başlarsak, aynı gibi temel bir ettiği şeyin biraz dışına çıkması, sanki e, bu numunsallıklar ortadan kalktığında e, daha temel maruf unsallıklık e, e, existansiyelleri de ortadan kalkacakmış. Sanki e, ans meselesi çözülecekmiş. Ee, sıkıntıyı derin sıkıntıyı oradan almış. Keşke bir İstanbul'da yaşasam. Eee bu e, bunu kastetmiyoruz ama konuşmanın eee buraya doğru kaydı. Onun için e, buna konuda burada yani Hayde Gerçek'in bölümüsi böyle kızgınsal bir şeyden söz ediyor. Kesinlikle söz ediyor. <gülüyor> Ama şimdi kapitalizm zaten buna yol açıyor. Yani meseleyi böyle götürünce... Bu aileler de teknoloji yol açıyor. Şimdi... Ben, ben bakıyım sana yazdığı diyor teknolojik innovation. Ben... Bu işi özü teknoloji önlemesini yapıyor. Bu ontolojinin ne ikisi var bunun teknoloji? Çağımızın bir hastalığı on tane kitabı var bunun üzerinde. Yani teknolojinin yarattığı tehlikeleri var. Tabii ki, tabii ki. buna ihtiyac yok ama e, meseleyi e, durumsallaştırmamakta gerekir. Yani e, kapitalizm, e, e, yarın kapitalizm yerine başka bir düzen kurduğumuzda artık bu fenomen tümeyle ortadan kalmayacak. İnsan hamsızlık daha eğer yani, varlığı için... O kuşkarım, haksızlık, kapitalizm, kalmaz mı, kalmaz mı, ben nereden sadece konuşmanın bir ekseni buraya doğru kaydımla içerisinde. Kaymaz mısak? Kaymaz mı ozan? Yok yok, yok. Bu yaşadığımız dünya hatta adamlar diyor ki tarihi sonu elde edebileceğiniz en mükemmel dünya bu dünya. Koyamalar işte doluslar falan böyle söylüyorum. Ben onlara karşı soruyorum bunlar yani. Tamam. Şimdi... E Bir iki şeyler siz efendim gerekecek tekrar ruhanslık e meselesi diye. Evet. Ee, Anz temel, temel bir zihinsel ee, daha zayıf dünya içinde masal olduğunu bundan, çekip çıkartarsa kopar gibi bir şekilde söylüyoruz. Kala işte temel bir zihin hali olarak daha zayıf kendi seviyinde daha zayıf kendisini anlamasına bir anlamasal duyuyor. Ee, daha sonra şöyle diyor işte, ki ölüme yeri vardı, ölüyeli, av. Ee, Metempsik nedir bende bir yeri okuyip ondan sonra devam ediyor. Daha az önce dört saklı av, avs temelinde iç içine bırakılmıştı. İnsanın içimde güzel bir. Biz öylesine sonlandık ki kendi kararımız ve kendi irademiz kendimizi için içindezden çıkarmaktan ayrız. Sonlu duk hali daha zanneder, öylesine diyelim ki, en sahibi ve en devlet sonlu duk ile özgürlüğümüze yol vermez. Bu arada samanda da ölümün bilinmemişliği asli olarak ansta açığa maruz kendi. Yani. bizi onun önüne taşıdığı için. Dağız hemen emer bilinmeyen bey burdunun açar çıkar. Şimdi burada bir tecrübeden söz Mesela bu tecrübenin zaman olan o zaman işte ne Bak. Şimdi buradaki zamansal belki olan günün tecrübemiz içerisinde olan bir zaman saldı işte. Başka bir zaman koltuğundan, başka koltuğundan bir sürü ilişkiden soruyoruz. Vardığın tüm var başka olarak tecrübesi, tecrübeden de size biliyoruz. Öyleyse bir zamanla bir şekilde bir bağlıdır. Aynı zamanda zaytık zaman, olan bir şey olmaktan çıkan bir zaman. Evet. E, temporal olmadan hastrede eee şey. Bu. Şimdi burada e, kampo var bağlantısı bana tabii çok ilginç gözüktüğü için ona çok kısaca temas ettirip bırakmayacağım. Ama e, e, asli zaman diye bir şeyler söz ediyor. Ve asli zaman olduğu içindir ki küremiş zaman kendisini sonsuz olarak usule getirebilir. Evet. Usule getirme tamamen evet. bir şey. Zaytık evet. temporalize evet. zaman zamansallığın usule getirilmesi bakımından asli. Şimdi bu fenomenolojinin temel Problemlerimizde de. Temporalite zaman saldığı asli olarak bir sürelik öznettir. Kanta dönelim. kanta biri bu <gülüyor> şunluk kullandığı kadar. Benim Almanca evet, evet, mazur görün. kullandığını kullanılan şey bu. Yani e, şöyle diyor şema şema malum kavramın zamanda devam etmesini sağlamış. Yani mantıksal kavramlarda, gündük kavramlarda tecrübe söz konusu olduğunda zaman <gülüyor> içinde işte şema olarak devam ediyor. Tabi ki, kavram zamanlar, yolculuk yapıyor. Belki evet, ben hedelin şeyi göremek gibi bir neyse. nezle. Evet. Bu şema büyüklük meseler söz konusu olduğunda nesnenin ardışık olarak edilip edilmediği zaman kendisini üretir, bu süre getirir. Her zaman. Beni kendisinin bir arada tuttu zamanı aslında ürettiği anlamda. Dolayısıyla bu anlamda zamansal bu söz ediyoruz kan. Bakın ben bu bir arada tuttu zamanın yani birliğini, kendi birliğini zamansal bu zahli kayıt anlamında zamansal olarak yaşarım. Çünkü kendisini kendi birliğinin özdeşliğinin ve kendi ben benim bildiğimin tecrübesi, saykış hiçbir tecrübedir. Buna karşılık zamanı bir arada kendisi bu birliği bir arada tutamaz hale geldi. Yani bu temporaliteyi sonuna geldik, artık yani ölmüş oluyor. Ölmüş. Evet. Evet. Kanıtım Dolayısıyla evet. ne kadar amaca gidip tuttuğu zamanlar ama e, kansla aile Son derece birbirine yakın olduğunu tabii ki evet. aile bu kansla Dolayısıyla yeni bir trendense, yeni bir aşkırlık meselesini dilimlerine yetiştirdiğinde eklemek lazım. Bir soru var bir bahçede, işte. tamam mı? Sıra üzerinde Ben bu aslında, deminki soruyu da ilgili olarak, yani o bir şu sıkıntılımı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 diğer dikiş sıkıntısı ankarak yani varken işte zaman geçmemesi, işte iç sıkılması, şu olması da dibe vurur. Şimdi e, o anlamda Ankara'dan sıkılma değil de Ankara'da sıkılma, belki yani dibe vurma e, olasılığı var öyle tamam. Ama yani bunun işte e, teknolojik dünyada e, teknolojik dünyanın nesiyle birlikte gidermiş bir şey. Yani belki burada sıkıntı üzerine sadece burada yaptığımızdan habire gelen diğer sıkıntı negatif ve şey anlamında gibi yani genelde e, sıkıntı kelimesinden bahsediyoruz gibi e, anlamı olduğu için e, belki böyle ilişkiler geliyor ama e, yani buradaki temel şey belki e, e, ne bileyim varsa zamanı zor geliyor yaşlar yani TL ve nekliktokla işte, düşündüğümüz zaman e, yani onlarla bağlandığımız zaman belki e, o tayse yani elinizin e, e, neyle ilgili olduğu sin serdin sorumlulukta ekli e, bence yani bu değer kavramları birlikte düşündüğün şeyin şöyle bir şey olduğunu değil Eee yani haydi gelin eee akla doğru konuşmaktan çok karıyla doğru konuşuyormuş gibi. Yani o eee iç efektör aslında içinde yani, kanınızda hissin yani. var. Ve o tersel analizi karında hissetme aslında. Yani o anlamda bir e, e, yani şeylerle bir e, nasıl ikna edeme, şeye, makyajla, etme, şey etme sürastne diye yani onun eti, yani, sıkıntı kavramının orada söyleyince ondan başladı da biraz fazla değil. Yani dil oluşumuyla şeyleri açtı. Anıtsal hani şeyden yani, işte, çıktı, sıkıntıdan yani, öne çıktı. Ben bilmiyorum şu an çok geniş bir soru oldu, çok e, toparlayamam ama e, yani, belki diğer kavramlarla birlikte düşündüğümüz zaman belki kavmıcılık gibi bir birlikte şey yapabiliriz. E, yani o tarihsel analizin şeyi daha açık e, ortaya getirildiği gibi e, geliyor bana. Bir, bir, bir, bir fikir beğendim şunu. soruyum için ben bir şey, yani Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bir anlatılır böyle bir şey. Ginsberg teşekkürler. ve Ertan bir ortak bir soru. Bu meseleler Hull anlık kısmında Kierkegaard'ın yazılımında Körpürbağ'a diye okunan Hull'a bu ee, da bir meselesiydi, ee, hatta bu Hristiyanlığın bir meselesi galiba ee, provokatif bir soru, O soru da şu olsun. Seidim, Seidimek, Tempus, Kronos, neyse bu var. Bunların tamamı nasıl olur da Tanrı olan İsa, o haçta, çarnında ölür, nasıl olur da Tanrı, dünya zamanında dahil olur, Sekulov'un dahil olur, sonra oradan çıkar ve sonra ruh-ül Kudüs olarak yine Sekulov'un içerisinde ama bir türlü, intermedia bir karakter olarak devam eder. Sanırım bu insanlar zamandan kastettiği şey, bizim anladığımız anlamda zaman, Sizler bence mi ömer? Biz zamandan kastettiğimizde, vakit anlayabilme ihtimalimiz daha yüksek şey. ömer çıkar. Ama yani, Hristiyanlığı fundamental bir dert içerisinde olan yani, bu düşünürle, bu Tanrı ile dünya arasındaki o insanın Tanrılaşması, açısından. İnsanın her nasıl olduysa ölmesi, ölürken de şimdi diyor yani provokasyon, beni niye terk ettin dedi. Ölmeden önceki son söylediği şey, beni niye terk ettin baba diyor, diyor. Ruhunu teslim etti diyor ve ruhunu teslim ederken de, orada işte şimdi tamamlandı anlamdaki bir Yunanca sözcüğü kullanıyor. Dolayısıyla bu. Ha, zamanın tamamlanabilmesi, zamanın e, biz insanlar açısından bir ikmare, bir husule, imkan tanıyor İsa motifi üzerinden çok büyük bir terktir orada düşünüyorlar Hristiyan düşünürler bilmiyorum. ya da şey diyeyim, gelenek içerisinden sağlıklı gelmiş olanlar, karşıt olabilir ateist de olabilirler. Kullandıkları kavramlar çünkü İsa'nın ölmesi, dirilmesi esas üzerine gidilmiş. He? Paulus'ta da çok böyle şey yapıyordu. En ölümleri de zenden diye sormuş. E, bu mevzuları, e, o düşünce e, geleneği içerisinde yetişmemiş olan bizleri etmesi da mümkün de, de değildi diye düşündüm. Provokasyon dedim, tırnağı işte. Şimdi tırnağı kapatıyorum. Öyle baktık öyle değil mi? Buyurun. Siz göre, çok fazla. Bakın. Yani, <gülüyor> yani, hani, yani, evet. e, sadece şuna e, Bu atılaklar için teşekkür ederim. Güzel. 10 milyon tane Tabii kendi tarihsel bilgisindeki kavramlaştırmalarımız ve dünyayı anlamak için hanta geçecek olursak ben yine diyeceğim ki bu adamın yaptığı iş, bir İsa diye beni terk ettiğini bahçede söylüyor bekliyorlar ve domalarız geldi o bahçede de çok ilginç bir tablo vardı konuşmadan ona değinemedim yine bir bütün havariler sıkıntı içerisinde böyle bekliyorlar orada bir tek uyanık olan İsa'nın kendisi ve o uyanıklık içerisinde de zonbet ettiği baba, father, yemeğini terk ettim. Şunu söyleyeceğim yani Bülent Hoca belki şey yapmak istemedi. Muhtemelen şunu da diyebilirim diye, diye düşünüyorum. Herhalde yemeği yemeğe gitmemizi istiyor. Bu biz seküler seküler kavramlarla başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> seküler kavramlarla antikülat düşüncesiyle başladık. Yani düşünün haydi yeni bir yerleştirdik. Zaman Zamanınla bütün bunlar Aristonun nasıl bunu değiştirdiği klorosu yani kronik, e, kozmik zamana dönüştürdüğünü gösterir Hristiyanlığın ise anlaşılabilmesi için onların klorosla kairos arasındaki ayrımına bakmamız lazım. O zaman belki size anlamadığımız dediğimiz o kairos kavramıyla birlikte Hristiyanların zaman problemlerine daha yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çok fazla düşünmüş olduğum bir bakış açısı değildi. Tamam mı? Yani sadece aklıma şu geliyor, bizde vakit diye bir şey vardınız. Yani böyle çok ilginç bir şey yok. Orayı da Batı mı acaba daha sonra keşfetmişti? Yani böyle versunlarda falan, yürek falan dedi. Bir Ahmet Aşkı falan okuduğumuz zaman mesela böyle içine yayıldığımız, kesinlikle takvimlendirmediğimiz, ...şu ara bir şey bilmem ne yaparız falan diye böyle. uzun uzun geniş geniş zaman aralıklarında birbirimize... ...kandevular verdik. Hatta ben de kandevular bile verdik. O yüzden kahve kültürünün çok kovulduğu... ...gittim de nasıl olsa birine rastlarım dediğimiz, o gevşeklikle içindeyiz. Belki Batı bunu birazcık sonrasında keçir diye düşünüyorum. Tek çalıştığımız şey oldu. Teşekkür ederim. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.